Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün iman esaslarından peygamberlere iman konusunu, Kur'an kavramları e, oranında e, işlemeye çalışacağım inşallah. Peygamberler olmasaydı insanlar doğru yolu nasıl bulabilirdi? Allah'a nasıl kulluk yapılacağını, ibadet edileceğini kendi kafalarından ya da kendi kültürlerinden nasıl doğru bir şekilde ortaya koyabilirlerdi? Allah'ın emir ve yasaklarını elbette peygamberler olmaksızın, vahiy aracılığı olmaksızın insanların doğru bir şekilde bilmeleri mümkün değildir. O yüzden Allah ile insanlar arasında ilişki peygamberler aracılığıyla söz konusudur. Onlar hem vahyi insanlara tebliğ etmişler, dinin esasını insanlara duyurmuşlar, hem de canlı birer kitap Birer numune, Allah'ın emirlerini nasıl uygulayacağını öğretmek, ona nasıl kulluk yapılacağını göstermek açısından güzel bir örnek insanlar idi peygamberler. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte biri peygamber kıssalarına, peygamberlerin hayatlarına ve tevhid mücadelelerine yer verecek kadar Kur'an, bu konuya önem vermiş, ağırlık vermiştir. Evet sevgili dinleyiciler, kendi içlerinden birer kardeşleri mesabesinde olan, dolayısıyla ithal malı olmayan e, toplumundan birisi durumundaki Allah'a davet eden peygamberler, eee, Kur'an'ın haber vermesiyle her topluma, her ümmete, her e, ırka ayrı birer peygamber olarak gönderilmiştir. Nice ümmetlere, toplumlara, ırklara, kavimlere de farklı zamanlarda hatta bazen aynı zamanda e, birden fazla peygamberin gönderildiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bunların 25'i e, isim olarak zikredildiği halde e, Kur'an'ın ifadesiyle bir kısmını biz size Kısa olarak anlattık bir kısmını ise anlatmadık denilmesi şekliyle Kur'an'ın isim olarak haber vermediği çok sayıda peygamberin olduğunu biliyoruz Ve biz bunların tümüne iman ediyoruz Evet sevgili dinleyiciler Kur'an peygamber kavramının karşılığı olarak nebi veya rasul kavramlarını kullanır Nebi sözlükte haber getiren yani haberci demektir Nebe fiilinin fail ismidir. Nebe, kendisiyle ilim meydana gelen çok faydalı ve önemli haber demektir. Nebi, önemli ve faydalı aynı zamanda sağlam bir haber getiren elçi demektir. Bazılarına göre Nebi kelimesi, bu haber kelimesinden türemiş değildir. Yükseklik anlamına gelen nübüvvet kelimesinden türemiştir. Buna göre Nebi, her bakımdan yüksek bir makam sahibi, insanlara doğru ve önemli haber getiren elçi, insan demektir. Rasul kavramı da nebi kavramı gibi Kur'an'da işte peygamber diye bugün Türkçeleşmiş Farsça asıllı kelimenin bir karşılığı olarak kullanılır. Rasul kavramı risil kökünden türemiştir. Risil, sözlükte yerine getirmek, üzere gitmek yumuşaklık ve kolaylık üzere göndermek demektir. Resul, hem gönderilen mesaj, hem de mesaj yüklenip götüren anlamında kullanılmıştır. Kur'an'da daha çok ikinci anlamda, yani bir insan veya insan gibi canlı, hatta bazen rüzgar gibi mesajı getiren anlamında kullanılır. Allah, insanlar arasından bazılarını seçer ve onları özel bir görevle, Özel bir mesaj getirmek için bir misyonla gönderir. Bu gönderme işine irsal denilir. Gönderilen elçiye de rasul, rasullerin görevlerine de risalet denilir. Evet sevgili dinleyiciler, İslam literatüründe nebi ile rasul e, genel olarak aynı anlamı ifade eder. Her ne kadar kelam tartışmaları içinde nebi ve rasul farklı anlamlarda kullanıldığı Değerlendirilse de Kur'an nebi ve rasul kelimelerini birbirlerinin yerinde kullanılır ve kitap gönderilsin gönderilmesin kendisine şeriat olarak özel bir sistem ulaştırılsın ulaştırılmasın ister kendinden önceki peygamberin kitabı ve şeriatıyla hükmetsin isterse yeni bir kitabı insanlara yeni bir şeriatı vaz etsin ee, önemli değil. Kur'an e, nebi ve rasul kelimelerini e, eş anlamda kullanır ve birbirleri yerinde ifade eder. Kur'an her iki kelimeyi aynı anlamda kullanır. Türkçe'de ise nebi ve rasul kavramlarının karşılığı olarak e, Farsça'dan gelen peygamber kelimesi e, daha yaygın olarak kullanılır. Aslında peygamber kelimesi peyamber yani peyam haber demek. Ber'de Farsça'da bir ek olarak getirmek e, anlamına geliyor. Peyamber haber getiren yani Nebi e, anlamında e, tabii herhangi sıradan bir haber değil Allah'tan kullara e, temel mesaj olarak esas getirilmesi gereken haberi getiren anlamında Resul ve Nebi karşılığında Peyamber kelimesi kullanılıyor. Evet e, her üç kelime Nebi, Rasul ve Peygamber kelimesi Allah'ın elçisi anlamında kullanılıyor. Nebinin çoğulu enbiya veya nebiyyün, nebiyyin kelimesidir. Rasul kelimesinin de e, yer yer, mürsel anlamında yani haber ve mesaj getiren anlamında elçi demektir. Rasul kelimesinin çoğulu Rusul, mürsel kelimesinin çoğulu da mürselin veya mürselun kelimesidir. Kur'an'da nebilerden, peygamberlerden çokça bahseden, 21. Suresini, surenin adı da yine Enbiya suresidir. Yani Nebiler, Peygamberler suresi e, anlamında Kur'an'da özel olarak bir sure e, vardır. Rasuller tıpkı Nebiler gibi Allah'ın seçtiği elçilerdir. Ancak Nebiler haber getiren anlamında yalnızca insanlardan seçilirken Kur'an'a göre Rasuller hem insanlar arasından hem de insan dışındaki varlıklardan seçilebilir. Rasûl'e aynı zamanda mürsel de denilmektedir gönderilen anlamında. Rasul, risalet görevini Allah ile insan arasında yürüten kimse demektir. Rabbimizin mesajlarını bir plana bağlı olarak yumuşaklıkla, ürküntüye yer vermeden yerine ulaştıran elçiye Rasûl deniliyor. Rasuller haberci anlamında elçi oldukları için bazen şuursuz varlıklar arasından da seçilmiş olabilirler Kur'an'a göre. Şuursuz elçilere yağmur ve rüzgar, şuurlu rasullere de insan dışında melekler e, örnek gösterilebilir. Tabi insanlara gönderilen rasulleri de peygamber olarak e, nebileri e, gösterebiliriz. Hac suresinin 75. ayetinde mal olarak Allah meleklerden de elçiler seçer. İnsanlardan da şüphesiz Allah işitendir, görendir buyurulur. Kur'an, Rüzgarın aşılayıcı elçi olarak gönderildiğini ifade eder. Hicr suresi 22. ayette. Dolayısıyla burada da Rasul kelimesi kullanılır. Bir elçi anlamında rüzgarın görevi bu kelimeyle ifade edilir. Dolayısıyla Allah'ın insanlar dışından nice elçilerini de tabiat gücü olarak veya melekler olarak değerlendirmek bu kavramın daha şumullü olarak kullanıldığını değerlendirme açısından önemlidir. Elçi, bir işle görevlendirilen ve görevi konusunda yetkisi olan kimsedir. O, kendisini gönderen makama karşı direkt olarak sorumludur. Hangi iş için gönderilmişse, o işi yapmaya memurdur elçi. Nitekim, rüzgarın veya yağmurun elçi olarak gönderilmesi de, onların belirli bir işlevi yerine getirmeleri için bununla sınırlı olduklarını anlatır. Rüzgar aşılama görevini yağmurda yeryüzünü diriltici e, bitkilere rızık kaynağı olarak araç olarak yaratılan e, nebatata ağaçlara can verici, diriltici, e, onların gıdalarını artırıcı bir fonksiyon gösterir yağmur adlı elçi. Dolayısıyla rüzgarın ve yağmurun elçilikleri e, bu görevlerle sınırlıdır. Nebi ise Allah'ın kendisine vahyettiği şeyleri insanlara aktaran, onları bu vahye inanmaya ve itaat etmeye davet eden kişidir. Onlar insanları vahiyle terbiye eden e, mürebbilerdir, terbiyecilerdir, eğitimcilerdir, peygamberler, muallimlerdir. Onlar Allah tarafından seçildikleri için en temiz, en masum, en soylu, en güzel insanlardır. İnsanlık için örnek kişilerdir. Sağlam karakterli, düzgün ahlaklı, e, insanlara her yönüyle numune olacak, şahsiyet yönüyle, e, Allah'tan korkma yönüyle, e, tebliğ ettiklerini kendileri en güzel şekilde yaşama yönüyle gerçekten muazzam örnek e, şahsiyetlerdir peygamberler. Allah'ın kendilerine vahyettiği şeyi canlı olarak yaşarlardı. Peygamberler aldıkları vahyin canlı örnekleridir. Her peygamber kendi döneminin insanları için Allah tarafından seçilmiş numune idiler. Tabi peygamberimiz sadece kendi döneminde değil kıyamete kadar bütün insanlığın alemlerin rahmetine vesile olması için gönderilen lider, önder yüce şahsiyettir. Peygamberler Allah'a hakkıyla kulluk yaparlar ve ubudiyetin kulluğun nasıl yapılması gerektiğini insanlara hem dilleriyle hem halleriyle gösterirler. Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçiler belli bir mesajı insanlara ulaştırmak, bazı şeyleri haber vermek ve aldıkları vahiy ile insanlara örnek olmak üzere görevlidirler. İşte bu görev Risalet görevi bir anlamda nübüvettir ve Allah'ın insanlara haber ulaştırma yoludur. İnsanları hidayete götürmenin, onları dünya hayatında yaşayışlarını, dünya yaşantılarını düzenlemenin, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmanın, onları ahiret hayatına hazırlamanın bir yoludur nübüvvet ve yani risalet. İşte peygamberlik, insanları Allah'ın vahyi ile, Terbiye etmenin bir sistemidir. İnsanlık bu kurum sayesinde Allah'a kulluğu ve fıtratındaki yaratılışındaki güzelliği keşfedebilir. Peygamberler aldıkları vahiy ve yüklendikleri görevle insan fıtratının derinliklerindeki güzellikleri, iyilikleri ve hakka bağlılığı pratik hayata dünyaya geçirirler. İnsan hayatından çirkinlik ve kötülükleri uzaklaştırmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi tekil ve çoğul olarak 75 defa geçer. Nübüvvet kavramı kelimesi de 5 yerde kullanılır. Bu sayı aynı kökten yani nebe kökünden türeyen fiillerle toplam 160'a çıkar. Rasul ve mürsel kelimeleri ise Kur'an'da toplam 383 yerde kullanılır. Yine e, risil kökünden türeyen fiiller de eklenilince bu sayı tam 513'e yükselir. Dolayısıyla nübüvvet ve e, risalet kelimeleri e, toplam 700 civarında yerde kullanılır. Kur'an'ın yaklaşık onda birinden daha fazlası e, demek ki e, risalet ve nübüvvetle alakalı kelimeleri içermesi yönüyle e, önemlidir. Nebilerin soyları, ahlakları, hayatları ve yürekleri palk ve aydınlıktır Kur'an'ın ifade ettiği şekilde. Onlar selam üzerine doğar, selam ile ölürler. Meryem suresinin 15 ve 33. ayetinde ifade edildiği gibi. Yani onlar her türlü kirden ve pislikten, isyandan ve sapıklıktan korunmuşlardır. Emniyet ve güven, itimat ve barış onların karakteridir. Çevrelerine selamı yani güven ve barışı ve bu ortamı sunarlar. Selamun e, alel mürselin. E, sözlerin sonunda ya da Kur'an ayetlerinin sonunda. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ifadesinden sonra. Ve selamun alel mürselin. Mursellere yani peygamberlere, risalet göreviyle görevli insanlara selam olsun. E, selamet, güven ve barış onların üzerinedir. Onlara saygımız ve selamımızı göndeririz ifadesini kullanırız dolayısıyla yeryüzü e, peygamberlerin selam barış güven itimatla ilgili mesajlarına bugün de çok büyük çapta muhtaçtır e, eğer e, risalet mesajı nübüvvet e, unsuru insanlarda hala canlı bir şekilde e, ortada bulunsaydı terörden e, savaş ve e, saldırganlıktan e, Bağnazlıktan işgallerden, Zulüm ve e, adaletsizliklerden Dünya cayır cayır yanmaz kavrulmazdı Peygamberler insanları cennet Ve Allah'ın nimetleriyle müjdelemek Cehennem ve Allah'ın azabıyla Korkutmak için gönderilmiştir Maide suresi 19 e, Araf suresi 184 ve 188. ayetlerde ifade edildiği gibi Yine en güzel biçimde yaratılan e, insanın ki Tin suresi dördüncü ayette hatırlarsanız bu vurgulanır, e, insanın irade sahibi olduğunu biliyoruz. Tüm davranışlarından insan sorumludur, iradeli olduğu için mesuldür. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükretmek ve ona ibadet etmekle yükümlüdür insan. İnsan tek başına nasıl şükredeceğini, nasıl kulluk ve ibadet yapacağını bilemez. Bu görevlerini yerine getirme noktasında insan birçok engelle ve zorluklarla karşılaşır. O yüzden insanın bir mürşide, bir rehbere, bir yol gösterici kılavuza ihtiyacı vardır. İşte bu mürşit ve rehber peygamberdir. Ee, Nebi ve Rasul kelimesiyle ifade edilen Allah'ın seçtiği insanlardır. Maide suresi 16. ayette ifade edildiği gibi. İnsanlar arasından seçilmiş peygamberlerin görevleri, diğer rasullerden, diğer elçilerden farklıdır. Şu ayet onların işlevini en güzel bir şekilde e, açıklar. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi teskiye eden, temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi öğreten rasuller, peygamberler gönderdik. Bakara suresi 151. Demek ki rasuller açık deliller ile İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretmek için, insanın gönüllerini ve kafalarını temizlemek için gönderilmiş insanlardır. Yanlarında ilahi adaletin ölçüsü vardır. Kitabı ve onunla gelen gerçekleri müminlere öğretirler peygamberler. Gücün, kuvvetin ve malın nasıl kullanılacağını, nasıl kullanılırsa insanlığın ve yarattıkların hayrına, salahına e, kullanılmış olacağını insanlara Bizzat gösterirler. Allah bu anlamda insanlardan kiminin e, Peygamber'e e, yardım edeceğini, kimlerin de onun davetine e, uyup uymayacağını imtihan etmektedir. Hadid suresi 25. ayette ifade edildiği gibi. Dolayısıyla Peygamberlere iman insanların imtihan olduğu iman esaslarının önemlilerinden bir tanesidir. Ancak onlara iman edilirse. Onlara gönderilen kitap ile, e, onlara bildirilen din ve vahiy ile Allah yeterince tanınmış ve ona e, nasıl ibadet edileceği, e, onun emir ve yasaklarına e, nasıl riayet edileceği, onun hükümleriyle nasıl e, adaletin sağlanılacağı, sosyal ve siyasal hayatın, ailevi düzenlerin nasıl e, Allah'ın istediği şekilde olacağı, peygamberlerin getirdiği, e, prensipler sayesinde ancak e, ortaya çıkabilir. Allah bazı peygamberlere nasıl yaşayacaklarını, hangi prensiplere göre hareket edeceklerini ve ibadetlerini nasıl yerine getireceklerini bildiren şeriatler göndermiştir. E, Şura suresi 13. ayete göre. Ama bütün peygamberler insanlara yalnızca Allah'ın dini olan İslam'ı anlatmakla görevliydiler. E, İslam'ı anlatmakla dedim. ...bütün peygamberlerin gönderdiği din... E, ...peygamberler vasıtasıyla... ...Allah'ın gönderdiği din... ...İslam'dır, İslam'ın o günkü şeklidir... ...bütün peygamberler de... ...Müslümandırlar... ...her yönüyle Allah'a teslim olan... E, ...ve Allah'ın razı olacağı... ...dinin adı olan... ...İslama mensupturlar... ...ve insanlara İslam'ı... E, ...tebliğ ederler... ...ve İslam'ı e, din olarak... ...insanlara ulaştırırlar... E, ...dolayısıyla... E, peygamberlerin gönderdiği e, peygamberlerin vasıtasıyla Allah'ın gönderdiği dinin e, değişmez adıdır İslam e, o yüzden e, İsevi veya Musevilik diye ayrı bir din yoktur e, bugün Hristiyanlara İsevi denilmesi aslında doğru da değildir Yahudilere Musevi denilmesinin doğru olmadığı gibi çünkü İsa Aleyhisselamın getirdiği prensipler e, bugünkü Hristiyanlık değildi Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin esası da bugünkü e, Yahudilik değildi. İslam'ın e, o günkü e, yapısıydı ve bugün Kur'an'la evrensel olarak kıyamete kadar e, hükmü e, çerçeve halinde çizilen dinin e, e, aslında o günkü tarihsel özelliğinden e, farklı hiçbir şey yoktu ve dinin temel esası da e, bütün peygamberlerin gönderildiği şeriatta, gönderildiği e, kitapta e, aynı temel esaslardadır ki bu tevhid esasıdır, Allah'a kulluk esasıdır, Allah'tan başkasını Rab ve ilah kabul etmeme esasıdır, e, e, şirk e, gibi, e, ilhat gibi e, her türlü bozuk ve yanlış inancın e, sapık ve e, tahrif edilmiş çizginin, Dışında doğru bir e, yolun e, e, anlatıldığı, öğretildiği e, peygamberlere gönderilen e, dindir ki onun e, aslı esası tekrar edelim İslam'dır. Dolayısıyla e, insanlar Hz. İsa'nın veya Hz. Musa'nın yolundan giderlerse bilmiş olsunlar ki bugün onların yolu Kur'an'la e, ifade edilen ee, İslam e, kelimesiyle değerlendirilen e, Allah'ın değişmez dininin e, adıdır. İbrahim'in dini de e, tevhidi esaslar e, yönüyle haniflik olduğu yani şirkten tümüyle uzak tevhidin e, tüm boyutlarıyla hakim olduğu İslam'ın e, özelliğiydi. Kur'an bunları ısrarla vurgular. Evet sevgili dinleyiciler. E, Allah... İşte e, peygamberleri aracılığıyla insanlara e, Allah'ın dini olan İslam'ı e, anlatmış, anlattırmış, öğretmiş, e, tebliğ ettirmiştir. Allah'ın rasulleri arasında bir ayrım gözetilmez gözetmeyiz. E, dolayısıyla peygamberleri yarıştırmak e, veya bir kısmını bir kısmını e, kabul edip bir kısmını reddetmek, e, gereksiz fazilet yarışı yaptırmak doğru bir şey değildir. Hepsi de seçilmiş, şerefli elçilerdir. Biz onların arasına e, Allah'ın gönderdiği peygamberler e, olarak bir ayrım yapmayız. E, tümüne e, Allah'ın seçkin insanları olarak inanırız ve hepsi e, e, Allah'a isyan etmeden görevlerini hakkıyla yerine getiren mübarek ve güzel insanlardır diye kabul ederiz müminler peygamberlerin tümüne hiç ayrım gözetmeksizin iman ederler Kur'an'da isim olarak zikredilsin edilmesin bütün Allah'ın gönderdiği peygamberlere ki sayısını ancak Allah bilir tümüne iman eder bütün müminler peygamberlere itaat etmek Allah'a itaat etmektir peygamberler Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderilen insanlardır Peygamberler bir şeye hüküm verdikleri zaman müminler işittik ve itaat ettik derler. Son peygambere iman eden müminler, onun herhangi bir konuda verdiği hükme en küçük çapta bir itirazda bulunmazlar ve onun verdiği hükme teslimiyetle rıza gösterirler. Nur suresi 51, Ahzab suresi 36. ayetlerde vurgulandığı gibi. Müminler Allah'ı sevdikleri için son peygambere, Teslim olurlar, ona uyarlar, onu takip ederler. Ali İmran 31. Peygamberler insanlar için seçilmiş en güzel örneklerdir. Ahzab suresi 21. ayette vurgulandığı gibi. Müminler peygamberin getirdiği her şeyi almak, yasakladığı her şeyden de kaçmak zorundadır. Haşr suresi 7. ayetinde bu emredilir. Son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminleri çokça sever. Onların üzerine titrer, sıkıntıya düşmelerinden dolayı üzülür. Çok merhametli insandır. Tevbe suresinin 128. ayetinde vurgulandığı gibi. Bütün peygamberler rahmettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de alemlere rahmettir. Enbiya suresi 107. ayette vurgulandığı gibi. Yine peygamberlerle ilgili birkaç ayeti mal olarak vurgulayayım. İnsanlar aslında bir tek ümmet, bir tek millet idi. Bu durumdayken Allah müjde verici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları indirdi. Bakara Suresi 213 Gönderilen peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler Biz de onun için Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız e, Aralarında e, tefrika çıkartmayız fırkalaştırmayız hepsine iman ederiz Onlar işittik, itaat ettik Ey Rabbimiz malfiretini niyaz ederiz dönüş yalnızca sanadır dediler Amen Resulü diye bildiğimiz yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Bakara suresi 285. ayette mal olarak bunlar e, vurgulanır. Evet sevgili dinleyiciler peygamberlerle ilgili e, bir e, 8-10 tane daha ayeti kısa ayet olarak malini e, sunmak istiyorum sadece ki peygamberleri Allah'ın tanıttığı şekilde tanımış olalım diye. Nisa suresi 64. ayette mal olarak şöyle buyrulur. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Dolayısıyla peygamberler kendilerine uyulsun, itaat edilsin, onlara tabi olunsun diye gönderilmişlerdir. Onlara imanın pratik gereği onlara itaattır. Hayır Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda ey Resulüm seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe onlar iman etmiş olmazlar denilir. Nisa suresi 65. ayet. Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı Bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. Nisa suresi 165 İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. En'am suresi 90 Şüphesiz her ümmete bir peygamber gelmiştir. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle olunur. Onlara asla zulmedilmez. Yunus suresi 47 Andolsun biz Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emretmeleri için her kavme bir peygamber gönderdik. Nakıl Suresi 36 Dolayısıyla peygamberlerin gönderilme gayeleri, Allah'a nasıl ibadet ve kulluk edileceği ve Allah'ın hükümlerine alternatif olmak üzere kendi kafalarından ortaya e, koydukları yasalarla, hükümlerle ortaya çıkan tağutlardan insanları sakındırma, cahiliye hükümlerinden insanları koruma görevini yerine getirmek e, üzere olduğu e, Nakhil suresi 36. ayetinde e, net olarak bildirilir. Demek ki peygamberlerin temel görevi Allah'a ibadet ve kulluğa davet etmek ve insanları tağutlardan sakındırmak. E, Enbiya suresi 25. ayetin meali de şöyledir. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, ''Benden başka ilah yoktur.'' O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Dolayısıyla bütün peygamberler tevhid dediğimiz Allah'tan başka ilahın olmadığı ve ondan başkasına kulluk ve ibadet edilmeyeceği esasını tebliğ etmek üzere gönderilmişlerdir. Nur suresi 51 ve 52. ayetlerin meali ise şöyledir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde işittik ve itaat ettik demek Sadece müminlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl betbahlıktan kurtulanlar bunlardır buyrulur. Nur 51 ve 52. ayetler. Furkan suresi 27 ve 29. ayetler, peygamberleri bırakıp da başka zalim yöneticilerin peşinden giden, Büyüklerinin, efendilerinin, liderlerinin e, dalalet e, olan yollarını e, izleyen kimselerin pişmanlıklarını vurgular. Şöyle denilir o ayetlerde. O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberlerle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir yani Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Başka dost edindiği yönetici ve lider kesim. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. Furkan suresi 27-29. ila 29. ayetler. 30, e, Ahzab suresinin 21. ayeti ise e, mal olarak şöyle. Andolsun size... Allah'ı ve ahiret gününü umanlara ve Allah'ı çokça zikredenlere Allah'ın Resulünde güzel örnek vardır denilir. Asap suresi 39. ayetin maali de şöyledir. O peygamberler ki Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Sevgili dinleyiciler e, peygamberlerin özellikleri e, nelerdir? Onları kısaca tanımış olalım. Peygamberler, peygamberlik kurumunu hayata geçiren elçilerdir. Onlar, Allah'tan aldıkları dini insanlara öğretirler. Hiç katmalar ve atmalar yapmaksızın, ilaveler ve eksiltmelerden uzak bir şekilde, Allah neyi insanlara anlatmasını, tebliğ etmesini istiyorsa, bütün peygamberler bu görevi eksiksiz yerine getirmek için, bütün gücünü kullanmış ve Allah'ın emanetine en küçük çapta ihanet yapmamış, sadık insanlardır. Her türlü zorluğa katlanarak insanları tevhide, kurtuluşa davet ederler peygamberler. Bu davetleri için insanlardan hiçbir karşılık, hiçbir ücret ve ecir beklemezler. Kendilerini dinlemeyen, inkarcıların ve haddi aşanların kırama ve eziyetlerine, onların ayıplama ve suçlamalarına aldırmazlar. Nebileri, insanı ve insanla ilgili her şeyi bilen Allah seçer. Dolayısıyla e, peygamberlik çalışılarak, e, belirli bir mesafe kat ederek, e, gayretle elde edilebilecek bir makam değildir. Allah'ın özel olarak seçtiği insanlar peygamber olurlar. İnsanlar kendi istekleriyle, kendi çalışma ve gayretleriyle Nebi ve Resul olamazlar. Nebileri, insanlar, kendi aralarından seçselerdi, şüphesiz en uygununu değil, belki en kuvvetlisini, kendilerine hoş geleni, yakışıklı veya güzel olanı, güzel nutuk atanı, e, insanları işte e, kandırabileni veya makam sahiplerini, üstünlük taslayan zorbaları, e, kralları e, söz gelimi insanlar e, seçebilirlerdi. Zorbaları, kendilerine bela olacak insanları e, seçebilirler başlarına getirebilirlerdi nice e, demokrasiyle e, hükmedilen yerlerde insanların başlarına gelen e, e, insan kişilerin e, insanların çok da razı olacağı e, kendilerini rahata erdirecekleri kişiler olmadığından yola çıkarak e, değerlendirebiliriz o yüzden peygamberleri e, insanların seçmesi e, gibi e, bir yanlışlık söz konusu değildir peygamberleri Allah seçer e, ve mucizelerle e, destekler ve e, onlara da e, aklı başında olan e, insanlar e, iman etmek zorunluluğunu hissederler İnsanlara e, önderlik etmeye kalkışan nice bilginler filozoflar, nice sultanlar e, onları bölmüşler onları kendilerine itaata davet etmişlerdir üstünlük ölçüsü e, e, renkleri, zenginliği, sosyal statüleri e, gibi temel e, aldıkları yanlış referanslar söz konusudur, insanlığın seçtiği kişiler. Halbuki peygamberlerse insanları yalnızca Allah'a Allah'a kulluğa ve takvaya çağırmışlardır. Allah bütün insanlara peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberler de insanlara tevhid dinini e, İslam'ı anlatmıştır. Hiçbir peygamber diğer peygamberi yalanlamamış, bir sonra gelen e, peygamber bir öncekini doğrulamıştır. Ama e, bir politikacı bir başka politikacıyı beğenmez, muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti alabildiğini eleştirir. Filozoflar birbirlerini hep suçlarlar, eleştirirler e, ve kendinden önceki filozofun yanlışlarını, eksiklerini bulmak için. E, habire gayret ederler. Halbuki peygamberlerse bir zincirin halkaları gibidirler, kardeş durumundadırlar ve hepsi tanımasalar, görmeseler e, aynı topraklarda yaşamaz, yaşamasalar bile e, e, diğer peygamberleri tasdik eder, onların getirdiklerini onaylar ve onlara imana e, e, çağırır. Birbirlerini e, destek ve e, e, doğrulama yönüyle. E, Kardeş konumundadırlar peygamberler. Peygamberler insanları en doğru yola, ahlaka, şerefe, insanlığa, dünya ve ahiret mutluluğuna davet etmişlerdir. Kendileri en yüce ahlaka sahip oldukları gibi insanları da o üstünlüğe çağırmışlardır. Onlar insanların hayatına güzellikleri, adaleti, yardımlaşmayı hakim kılmaya gayret etmişler. Bunları Topluma ikame etmek için seferber olmuşlardır. Zulmü, haksızlığı, sömürüyü, cehaleti, düşmanlığı, ahlaksızlığı, terörü, fesadı... ...yeryüzünden ve bulundukları topraklardan kaldırmaya gayret etmişlerdir her peygamber. Peygamberler, peygamber olarak gönderildikleri toplumun öncüsüydiler. Onlara, kendi kavimlerine hem vahyi öğretiyor hem de din ve dünya işlerine ait sorunlarını çözüyorlardı. E, sosyal ve siyasal e, her türlü problemin e, üstesinden gelmek için e, omuz veriyorlar, her türlü e, e, e, zahmetlere katlanarak insanların e, kurtuluşuna çaba gösteriyor, gayret ediyorlardı. Peygamberler birer insandırlar, hepsi de Allah'ın kullarıdır. Ancak onların peygamber olmalarına sebep olacak üstün özellikleri vardı. Bu özellikleri e, yani sıfatları sebebiyle diğer insanlardan farklılaşıyorlar. E, dolayısıyla peygamberlik görevini yükleniyorlardı. Ama bütün bunlara rağmen peygamberler aynen bizim gibi birer beşer yani insandırlar. E, bizim gibi e, acıkırlar, doğarlar, büyürler, yaşarlar, hasta olurlar, e, Zahmetlere, sıkıntılara katlanırlar, acı duyarlar, zevk alırlar, nefisleri vardır, e, iradeleri vardır ama e, onlar seçkin insanlardır ve e, Allah'ın yolunda e, e, taviz vermeyen, onun dinini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan bu uğurda her türlü zahmetlere göğüs gerebilecek faziletli yüce insanlardır. Peygamberlik kurumu Allah'a ait bir kurumdur. Rabbimiz yarattığı insanların ihtiyaçlarını ve zayıf taraflarını en güzel şekilde bildiğinden dolayı e, onun için gerekli ilahi bilgileri, şeriatları, prensipleri peygamberlik yoluyla göndermiştir. Ela ya'lemu <gülüyor> men halak ve huvel latiful buyrulur. E, Mülk suresinde. O yarattığını hiç bilmez mi? O latif ve her şeyden haberdardır. O yüzden insanların neye ihtiyaç olduğunu, ihtiyacı olduğunu bilen Rabbimiz, işte o ihtiyaçlarını karşılamak üzere peygamberler vasıtasıyla e, dinini, şeriatini, e, hükmünü tebliğ etmiş ve tevhidi esasları insanlara öğreterek, insanların dünyada da ahirette de kurtuluşa ereceğini e, prensipler olarak göndermiştir. İşte peygamberlik kurumu Rab ile onun kulları arasında bir haberleşme yoludur. Bu haberleşme Allah'tan insana doğru vahiy dediğimiz bir özel yol ile insandan Allah'a doğru da dua ve ibadet ile gerçekleşmektedir, oluşmaktadır. Sevgili dinleyiciler, insanların peygamberlere her dönem ihtiyaçları vardır. Nübüvvet, insanın yeryüzündeki konumunu, görevlerini, geliş yerini ve varacağı yeri, nereden geldik, nereye gideceğiz sorularını, niçin geldik, ne yapmamız lazım sorularını en güzel şekilde öğreten bir kurumdur. İşte bu durum insanlık için bir okul gibidir. Hayatın nasıl yaşanacağını insan bu peygamberlik müessesesinde, bu kurumda, bu okulda öğrenir. Nübüvvet İnsanları bir örneklik e, kurumuna e, davet eder. E, i̇nsanın Allah karşısındaki konumu bu kurum vasıtasıyla e, tanımlanır. İnsanın nasıl olması gerektiği e, bu kurum tarafından canlı örnekler halinde ortaya konulur. İşte Vahiy insanları hayal olan bir hayata değil, idealist ama yaşanamayacak e, felsefi teoriler, e, ütopyalar, Medinetül Fazıl'a diye kağıt üzerinde e, güzel olan şeylerle oyalamaz. Önlerinde canlı olarak e, nasıl yaşanılacağı bir örneklikle ortaya konulan peygamberlerin gösterdiği somut bir örneğe e, uygulanabilecek bir pratik hayata e, davet eder insanları bu kurum. İnsan e, fıtrat olarak Yaratılıştan getirdiği bir takım duygulara sahiptir. İradesiyle bu duygularını e, istediği gibi yönlendirir. Kendisine verilen nefis, insanın iyi şeyleri de istemesine, kötü şeyleri de istemesine ve bunları belirli oranda uygulamasına sebep olur. Toplu olarak yaşayan insanlar e, belli kurallara bağlı olmazsa e, toplumda huzur olmaz, haklar yerini bulmaz Fesat olur, terör olur, haksızlık olur, zulüm olur, insanların birbirinden zarar göreceği, e, sosyal yönüyle e, birbirlerinden e, olumsuz etkileneceği durumlar söz konusu olur. Evet sevgili dinleyiciler, insan tutkularının esiri olarak haddi aşabilir, mal ve dünyalığa haksız yere sahip olmak isteyebilir. Toplu olarak yaşamak durumunda olan insanlar belirli kurallara bağlı olmazsa o toplumda huzur ortada olmaz. Evet bazı insanlar diğer insanlara tanrılık taslamaya, üstünlük taslamaya kalkar. İlahlık yapmaya, onları kendi istedikleri gibi yönlendirmeye, onları kul ve köle yapmaya kalkarlar. İnsanları esir etmeye, onları zulmetmeye Onların ellerindeki mallara ve dünyalığa haksız yere göz koyup e, sahip olmaya e, kalkabilirler. Diğer insanlara e, hükmetmek ve onları sömürmek e, isteyebilirler. Tarihte de bu böyle olmuştur. Günümüzde de nice doymaz e, insanlar, emperyalist, sömürücü e, insanlar bu konumdadır. E, dünyayı yeseler doymayacak e, işte batı insanının Başta Amerika olmak üzere nice ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalamak üzere ülkeleri işgal ettiği nice Afrika ülkelerini talan ettiği onları aç ve açıkta bıraktığı onların madenlerini petrollerini sömürdüklerini yine Irak gibi Afganistan gibi nice ülkeleri hala işgal altında tuttuklarını nice ülkelerin de ekonomilerini yönetimlerini gizli yollarla ellerinde tutarak onları değişik şekillerde işgal altında tuttuklarını görüyoruz. İşte bu aşırı davranışlar insanlar arasında düşmanlığa, huzursuzluğa, savaşlara, fesatlara sebep olmaktadır. Bu karışıklığın çaresi topluma adaletin yerleştirilmesiyle insanların birbirlerine zulmetmeyecek ee, insanca davranabileceği güzel esasların ortaya konulmasıyla mümkün olacaktır. Peki bu nasıl, hangi esaslarla ve kim tarafından gerçekleştirerek e, e, ikame edilebilecek e, adalet sağlanabilecektir. Adaletin sağlanması için sevgili dinleyiciler bir takım ölçülere, kurallara, prensiplere ihtiyaç vardır. İşte bu ölçüleri koyan insan mı olacak Yoksa insandan daha farklı üstün bir güç mü olmalıdır? Bu ölçüleri insan kendisi koyarsa, bu ölçüleri koyan diğer insanlar üzerinde bir otorite kurmaya, haksız yere, sınırsız bir güç elde etmeye kalkmaz mı? Ya da kendi çevresini gözetip korumaz mı? Ölçüyü koyanlara kendi koydukları ölçü genellikle uygulanmaz. Konulan ölçülere uymak zorunda olan insanlar arasından daha güçlü birisi çıkar, o ölçüleri tanımaz ya da kendisi yeni ölçüler koymak ister. Ya da insanın diğer insanlara ölçüler, yaptırımlar koymasına hakkı var mıdır? İnsanın kendi cinsinden bir başkasının onu yönlendirmesi illa şöyle yaşayacaksın diye kendisine dayatmalar da bulunması, hükümler de bulunması ne kadar doğru olur? Ne kadar zulümden uzak, adaletli bir uygulama olur? İnsanlar hiçbir zaman mutlak adalet ölçülerini bulamazlar. Çünkü insanın zayıf tarafları ve kapasitesinin yetersizliği çoğu zaman söz konusudur. Ölçüyü koyanlar diğer insanlar gibi ee, sınırlı, e, zayıf, e, aciz olduğu müddetçe e, nasıl e, mutlak hayrı, adaleti insanlar arasında hakim kılabileceklerdir. O yüzden sevgili dinleyiciler, insanlar için ölçü koyan öyle birisi olmalı ki bütün bu sorunlar olmasın. O insanı tamamen bilen ve insandan güçlü biri olsun. Ölçüye uyanları e, mükafatlarıyla ödüllendirsin uymayanlara ceza verebilecek gücü olsun gücü ve kudreti tartışılmaz ve hükmünde asla yanılma e, bulunmayan bir yüce zat olsun hiçbir noksanı olmasın adalet sahibi olsun böyle birisi elbette insanlar arasında e, çıkmaz bu sıfatları ancak alemlerin Rabbi Allah taşımaktadır o Allah, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak ilahi prensipleri, halife olarak yarattığı insanlar arasında seçtiği peygamberleri aracılığıyla bildirmek durumundadır. İşte peygamberlik kurumu olmasaydı, şüphesiz insanlar doğru yolu, mutlak adaleti, nuru, hidayeti bulamazlardı. İnsan beşer olması dolayısıyla kendi aklı ve iradesiyle nasıl hareket edeceğini, nasıl kulluk ve ibadet yapacağını, Hakkıyla, doğru bir şekilde bilemez. Üstelik zayıf tarafları vardır. Hırs ve aşırı isteklere sahiptir. Bu şekilde yaratılan insanın sürekli irşad edilmesi gerekir. Kendisine doğru yol gösterilmeli, iyi ve kötü şeyler anlatılmalı, sakındırılmalı, e, fenalıklardan korunmalıdır. İyi olan şeylere ve kulluğa teşvik edilmelidir. İnsana hiç şaşırmayacağı, mutlak doğru olan prensipler verilmeli. Peygamberler bu anlamda işte insanları irşad eden mürşitlerdir, kılavuzlardır, rehberlerdir. Öyleyse nübüvvet yani peygamberlik ilahi irşat kurumudur. İnsanlığa hakkı, adaleti, doğruyu, nurlu, kılavuzlu yolu göstermek için Allah tarafından tayin edilen rehberlik kurumudur peygamberlik. İşte peygamberler. Sevgili dinleyiciler, yeryüzünde canlı vahiylerdir, canlı kitaplardır. Allah'ın gönderdiği dini, vahyi, insanlığa nasıl yaşamaları, nasıl e, Allah'ın emir ve yasaklarını e, yerine getirmeleri, ona nasıl kulluk yapmalarını göstermek için bir e, numunelerdir, aynalardır, canlı kitaplardır peygamberler. Allah'ın kullarından istediği insan tipinin somut örnekleridir peygamberler. Peygamberlik görevi çalışılarak okuyarak elde edilebilecek bir makam olmadığından Allah kimin peygamberliğe daha layık olduğunu en iyi bilendir ve o yüzden insanlığa seçtiği bu güzel insanlar konusunda en küçük bir yanılma yanlışlık söz konusu değildir. Allah kulları içerisinden üstün niteliklere sahip kimseleri elçi olarak seçer ve onlar vasıtasıyla insanlara mesajını, dinini, vahyini kitabını şeriatını gönderir elçilerinin vahiy ile terbiye etmelerini insanlığa numune olmalarını yeryüzünü ifsat değil de ıslah etmelerini sağlamış olur İşte son peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de diğer şerefli rasuller gibi yalnızca mektup getiren bir postacı benzeri yani sadece mesajı vahiy getirip haber veren bir elçi değildir o vahiy getirip haber verir onu tebliğ etmek için çaba sarf eder. O vahyi bizzat uygular, daha doğrusu vahyin hedefini bizzat yaşayarak gösterir. Müminler ona bakarak Müslümanlığı nasıl yaşayacaklarını, Allah'ın kendilerinden ne istediğini öğrenirler. Peygamber, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırırken, her türlü eziyet ve sıkıntıya göğüs gerer. Gerekirse vahyin düşmanlarıyla mücadele eder. İnsanlığın kurtuluşu için hayatını feda etmekten, ...ya da feda etmeye e, yönelik her türlü zahmet ve sıkıntılara katlanmaktan zerre kadar yılmaz peygamber. Peygamberler insanlar arasında en emin yani en güvenilen insanlardır. Ahlak ve davranış bakımından üstün özellikleri vardır tüm peygamberlerin. Onlarda herhangi bir ahlak düşüklüğü, çirkin bir davranış veya günah işlemek e, anlayışı yoktur. Onlar büyük günahlardan ve normal olarak insanların ısrar edebileceği günahlardan uzak kişilerdir. Onlar Allah'ın vereceği mükafatın müjdecisi, azgınlara vereceği cezanın da korkutucusudurlar. Yani beşir ve nezirdirler. Enam suresi 48. ayette ifade edildiği gibi. İnsanların sorunları ancak o peygamberlerin getirdiği ölçülerle çözülebilir. İnsanlık ancak peygamberlerin getirdiği mesaj ile gerçek huzura, insanlığa ve kurtuluşa ulaşabilir. Dünya hayatını nasıl yaşayacağımız konusundaki prensipler, Allah tarafından peygamberler ile bize bildirilmeseydi, insanların hepsi bugünkü İslam dışı görüşlere sahip olanlar gibi kendi kafalarına yani kendi hevalarına uyacaklar ve sayısız uydurma dinlerin, batıl anlayışların, yanlış dünya görüşlerinin peşinden gitmek zorunda kalacaklardı nice peygamberlerin yolunu bilmeyen kişilerin bugün de e, dünyayı fesada boğdukları kendileri de e, çevreleri de huzura kavuşamadıkları gibi ya da peygamberlerin yolunu duydukları bildikleri onlara iman ettiklerini iddia ettikleri halde peygamberlerin yolundan ayrı e, cahili bir hayat sürdüren insanların zavallı yaşayışları gibi İnsanlık kaostan kurtulamayacaktır peygamberlerin yoluna, peygamberlerin getirdiği kitabın ve dinin yoluna uymaz ise. Peygamberlerin gönderiliş gayelerini e, özet olarak e, sayarsak e, sevgili dinleyiciler, onlar her şeyden önce insanları Allah'a davet etmişlerdir, Allah'a davet ederler. İnsanlar malum ki sadece Allah'a kulluk ve ibadet etmek üzere yaratılmışlar, Zariyat 56'da ifade edildiği gibi. İşte peygamberlerin görevi de Allah'tan başka ilah olmadığı ve sadece Allah'a ibadet ve kulluk edilmesi görevini vahiy ile öğrenmiş olmak ve insanlara en güzel şekilde bunu öğretmek ve örnek olmak. İnsanları Allah'a kulluğa davet edip tağutlardan uzaklaştırmak peygamberlerin temel görevidir. Ee, biz de peygamberlerin mirasçısı olmaya çalışıyor, davetçi ve tebliğciler e, olarak, şuurlu Müslümanlar olarak peygamberlerin yolunun e, izleyicisi e, olmaya gayret ediyorsak, insanları sadece Allah'a davet etmeli, e, insanları e, Allah'ın e, kulluğuna, O'nun emirlerine, itaata e, yöneltmeye gayret etmeli, her türlü zulümün ve fesadın yolunun ancak böyle e, Allah'a ibadet ve itaat yönüyle e, engel olunabileceğini, zulmün ve fesadın e, ancak bu yolla bertaraf edilebileceğini e, bilmek gerekiyor. Evet, peygamberlerin gönderiliş sebeplerinden birisi Allah'a davetti. ikincisi Allah'ın emirlerini tebliğ idi. Bu tebliğ e, bir propaganda gibi e, e, yanlış e, yöntemlerden uzak e, hakkı tavizsiz bir şekilde insanlara e, duyurmaktır, e, ulaştırmaktır, örnek bir şekilde uygulamaktır, e, insanların önündeki Allah'a giden yolu e, engelleri tümüyle aşmaktır. E, e, peygamberler Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ ederler ve sadece Allah'tan korkarlar, ondan başka kimseden korkmazlar. Buyurulur, Ahsap Suresi 39. ayette. E, o yüzden e, biz de peygamberlerin yaptığı gibi Allah'ın emirlerini tebliğ etmek konusunda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmemek ve hiçbir beşerin zulmünden etkilenmeden, insanlardan korkmadan bu davet ve tebliğ görevimizi üstlenmek zorunluluğu duymalıyız. Yine peygamberler insanları doğru yola, hidayet dediğimiz işte kitapla, dinle, Çerçevesi beyan edilmiş yola davet ederler. Yine peygamberler insanlara örnek olurlar. Sadece filozoflar gibi, kitaplar gibi cansız bir şekilde bunları anlatma, teorisini çizme ile yetinmezler. Pratiğinin nasıl olacağını, bu öğrettiklerinin, dinin, ibadet prensiplerinin sadece Allah'a kulluğun nasıl yaşanacağını göstermek üzere en güzel örnek olurlar. Ahlak noktasında örnektirler. ibadet ve kulluk noktasında örnektirler. Allah'a ita itaat ve ibadet konusunda örnektirler. Ee, her konuda, e, insanların ihtiyacı olacağı her konuda e, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere peygamberler örnek e, konumdadırlar. Yine peygamberlerin e, gönderilme gayelerinden bir tanesi insanları baki aleme yönlendirme, onları dünyevi eee e, Leşmenin her türlü e, e, bedbahtlığından kurtarma e, şeklinde e, olacaktır. Yine peygamberler dünya ve ahiret dengesini sağlarlar. Dünyayı tümüyle ihmal etmeye, onu kafir ve zalimlere bırakmaya e, müsaade etmezler. E, dünyada imtihan olunduğunu e, insanlara öğretirler. E, i̇nsanlara itiraz kapısını kapatmak, yarın bize e, din öğretilmiş olsaydı biz de belki yaşardık diye... E, gereksiz yere e, mazeret sunacak insanların yolunu tıkarlar peygamberler. Yani doğru insanların doğru bir şekilde yaşamalarına e, fırsat e, tanımak için en güzel yolu ve yöntemi peygamberler gösterirler. İnsan fıtratına uygun olan gerçek din duygusunu peygamberler öğretirler. İnsanlara doğru kuralları gösterme için her türlü e, güzel e, gayretleri yerine getirirler yine ahlak eğitimini peygamberler en güzel şekilde gerçekleştirirler onlar insanları tevhide çağırırlar onların yolu tümüyle Rabbani'dir onlar hiçbir zaman insanlardan ecir ve ücret karşılık istemezler onlar kavimlerinin diliyle gönderilmişlerdir hedef ve gayeleri açıktır nettir ee, onlar e, net olarak davet ve tebliğlerini sunarlar, pazarlıktan, tavizden, e, çıkarcılıktan, menfaat e, hesapları gözetmekten tümüyle uzak insanlardır. İhlas ve samimiyet içerisinde e, insanları Allah'a davet ederler. Ve peygamberlerin e, en sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. E. Ee, sevgili dinleyiciler biliyoruz ki Allah son peygamber olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı göndermiştir. Ondan sonra artık peygamberlik kapısı kapanmıştır. Yani bir daha peygamber gelmeyecektir. Peygamberlerin en üstünü ve en faziletlisi olduğunu zannediyoruz. Ahsap suresi 56. ayette biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulur Enbiya ee, 31'de. Ee, ahsap 56'da şüphesiz Allah ve melekleri peygamber Muhammed'i e, överler ona salat ederler, ey iman edenler, siz de Hz. Muhammed'i övün, ona salat ve selam getirin denilir. Müslümanların örnek alması gereken tek kişi, tek örnek, tek önder, tek rehber, tek lider, tek kılavuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslümanlar yaşayış tarzını en ufağından en büyüğüne, bütün hal ve hareketlerini onu örnek alarak düzenlemeye çalışırlar. Peygambere itaat, Allah'a itaattir. Peygamberimizle birlikte Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi geçer. Bunun dışında peygamber olup olmadığı bilinmeyen 3 büyük zat daha vardır. Uzeyir, Lokman ve Zülkarneyn. Bunlarla birlikte 28 zatın ismi Kur'an'da vurgulanır. Ama peygamberlerin sayısı bunlarla sınırlı değildir. Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onların Allah'tan getirdiklerinin hak ve hakikat olduğunu, sonradan bazı insanların onların yolunu tahrif ettiklerini... ...dejenere ettiklerini... ...ama Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın... ...tebliğ ettiği Kur'an'ın... ...değişmelerden, atma ve katmalardan... ...münezzeh olduğunu... ...ve diğer dinlerin artık... ...nesh edildiği... ...Allah'ın razı olacağı tek dinin... ...Peygambere gönderilen İslam'la... ...sınırlı olduğunu... ...tekrar hatırlatma ihtiyacı... ...duyuyorum. Sevgili dinleyiciler... ...bugün... ...nice... ...örnekler aranıyor... Adını e, duyarak hayran olması gereken insanlar, nice e, şarkıcıların, e, aşüftelerin, e, seviyesiz insanların e, peşinden gitme e, durumuna gidiyor. E, Batılların, e, batıl insanların peşinde insanlar sürükleniyor. E, başta Peygamberimiz olmak üzere, Peygamberleri tanıyıp e, onlara hayran olmak. ...onların nurlu izini takip etmek bize yakışıyor. Ey Resul sana teslim olduk. Yalnız seni örnek ve önder kabul ediyor. Senin izinden, senin yolundan gideceğimizi ilan ediyoruz. Bu ilanımızla sözü noktalıyor ve önümüzdeki hafta iman esaslarından ahirete imanı işleyeceğimizi duyurarak haftaya buluşmak üzere diyor. Allah'a emanet ediyorum sevgili dinleyicilerim.